Evet, Loose Back in Town Jason Morumdan bir parçaydı. Evet, Volras'a gel bölümünden. Evet, açık radyo burası ve açık dergi programını e, dinliyorsunuz. Şimdi kısaca Türkiye dışından bir iki haber vermeye çalışacağız sizlere. Hı -hı. Daha doğrusu e, izleyenim paylaşacak esrep özlemimizi bizlere. Açık radyo takipçileri, açık dergi dinleyenler hakkında e, farkında farkına varlar zaten iki hafta yoktun burada. Evet. Senin monologlarınla baş başa bıraktım. Öyle denmez. Her yerde ses bol çünkü. Evet. Espresi için. Şey, nasıl geçti? Onu konuşalım. Hızlı geçti. Önce onu söyleyeyim. İlk edisyon bir fuardı bu. Art Rooms 2015 Evet, Sen de bir işle katıldın. Evet. Sanat fuarı bu. Evet. evet, bir sanat fuarı. Bir işle katıldım. Onun da hikayesini şöyle anlatayım. Aslında bu fuarda çoğunlukla galeriler ve bireysel katılımlar var. Hı -hı. ve Bir de içerisinde küratör bir proje var. O da bizim katıldığımız kısmıydı. Hı hı. Art Shift adında bir sanatçı hı. inisiyatifi demek çok doğru olmaz ama bir oluşumu diyelim. Hı hı. E, Ruşen Aktaş'ın başının altından çıkmış bir şey Art Shift. İstanbul ve Londra 2 ayağı olan böyle bir hmm. oluşum. Daha onu... önceki faaliyetleri değildi arşivin. Ruşen ni bu arada Ruşen Aktaş'ın ismini en azından hatırlayanlar vardır. Evet o da aslında aynı zamanda açık radyo dinleyicilerinin de sanırım 4 yayından öncesinden hatırlayacağı bir programcımız Sana Talk programını Sana Talk yapıyordu. Sera ile birlikte. Sera Niels ile birlikte. Sera Niels beraber açık dergi içerisinde bir programı olmuştu. Sonra ...burada sergi olmuyor deyip Londra'ya gitti bildiğim kadarıyla. Burada da aslında birkaç faaliyeti oldu Art çiftin. Hatta ilk faaliyetleri İstanbul'da oldu. Adahan Otel'deki untulanın hatıraları onun e, içeriğinde sayılabilir. Yanı sıra çeşitli e, kültür projelerinde, İstanbul 2010 Kültür Başkenti projelerinde temellere atılmış bir şeydi. Oradan da çeşitli etkinlikler var. Sonrasında... Marsilya projesi gerçekleştirdi bildiğim kadarıyla. Yani burada başlayıp biraz Londra'da devam ediyor gibi oldu. Ama evet bir evet. hızlı geçiş oldu Londra'ya doğru söylüyorsun. Bu da Londra'daki ilk iş aslında art Shift olarak roşenin gerçekleştirdiği. Kürasyonlu bir proje oldu. Niye öyle bir fark oldu onu anlatayım. Neyin fuarlarda normalde fuarlarda daha doğrusu bu fuarda en azından çok da böyle bir grup halinde katılmış sanatçının bir küratöryal projeyle katıldığı bir şey yoktu. Bazı davetler vardı ama ilk edisyon olduğu için sanırım çeşitli Hı. olumsuzluklar yaşanmış vesaire. Hı. Çoğunlukla galeriler, özellikle uzak doğudan galeriler vardı ve fuar İtalyan İngiliz ortaklığıydı. İtalyanların baskınlığını özellikle söylemek lazım. ...Lödam Galeri vardı Milano'dan ve Ezotoric Collection vardı. Bir ipucu yakaladın mı? Neden diye? İtalyanların baskınlığı. Evet, çok düşünemedim sanırım bu konuyla ilgili. Geçelim tamam. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir şey ama yani öyle bir Evet çok, çok ciddi bir İtalyan baskınlığı vardı ve tabii ki İspanyollar da vardı onların yanında. Ve Hı -hı. bunlar bu katılımcıların çoğu da aslında İtalya'dan geliyorlar. Yani İngiltere'de yaşayan bir sanatçı kesimi ya da artı kalori hı hı. kesimi değildir. Bir de şey söylemek lazım galiba daha tırnak içinde profesyonel Lonca Sanat Fuarı'ndan Önce yani benzer bir zaman dilimi içerisinde evet, gerçekleşti. Bir alternatif fuar olarak hı hı. çıkmayı hedeflemişlerdi. O yüzden de dediğin gibi tam o fuarın işte eş eş zamanlı olması da yarısından yakalayıp daha sonra hı. da kalan izleyicinin hı. ve de işte sanat sebebinin izleyebileceği bir şekilde zamanlaması yapılmıştı. Güzel tarafı ya da alternatif olan tarafı şu. Bir otel odasını bir sanatçıya tamamen istediğin gibi manipüle edebileceğin şekilde verilmesi. Tabi isteyeyim gibi derken camları ve kapıları sökmekten bahsetmiyorum ama istediğin şekilde o odada... İstediğin galiba aklından geçtiğine göre. <gülüyor> Yok kapı, kapılar belki camlar, hayır çok soğuktu çünkü. Hı? Müdahale edebileceğin şekilde ve aklındakini uygulayabileceğin şekilde beş gün aynı zamanda da içinde kalabileceğin bir otel odası var. Ve aslında günlük hayatta çok da girip çıkmadığımız bir yer sürekli geçicilik üzerinden... ...bir his yaratan bir yer, otel hı hı. üstünde. Dolayısıyla bizim bu kürasyonlu proje diye bahsettiğimiz şeyde... ...Ruşen'in ilk başta bir mobilite fikri üzerinden hareket edip... ...bize verdiği bir metinle gelişti. Ve herkes sonra kendi gündemi içerisinden projesini geliştirdi. Evet, Ruşen Aktaş'ın söylediği işte göçebelik konusunu hı hı. önermişti. Ve zaten bugünlerde herkes hareketlilik halinde... ...hatta mümkün olduğu kadar hafiflemeye çalışıyor ki... ...kolay hareket edebilsin diye. Yüklerimizi atıyoruz, evet. Evet, doğal olarak yani göçebelik üzerine bir öneriydi. Bu ama şey değil değil mi? Ee, sizden başka külasyonsuz gelenler buna tabi değillerdi değildi evet. Yani kendi gündeminde Artroom'un özel konseptiydi. Kendi gündeminde evet. olan olur. Art Shift'in özel konseptiydi. Art Shift'in pardon. Artroom'umuz Art shift. 2015'te otelimizin de vermekte bir sakınca olduğunu sanmıyorum. Millia White House Otel diye bir oteldi. Bir yandan da bence ıı, ilginç ve belki ıı, garip olabilecek tarafı da otelin mimarisinin İngiliz bayrağı şeklinde olmasıydı yani. Hı. Odaların biçimlendirilişi, koridorların biçimlendirilişi de aynı bayrağın o çizgilerini takip etmekteydi. Öyle ilginç bir meselesi vardı. O fuarın kendisinden bahsedersek de çok çeşitlilik gösteriyor tabii herhangi bir fuarda olduğu gibi. Çok iyi işler de vardı. Tabii ki kişisel söylüyorum bunu. Çok böyle orta derecede olan işler de vardı. Ama katılımcıların yanı sıra en güzel tarafı ziyaretçilerdi bence. Ve en özel tarafı da İsmail Saray'la o fuar ortamında tanışmak oldu. Bir vesileyle tanışıklığımız varmış gruptan diğer arkadaşların. Bu arada tabii katılanlardan da bahsetmek lazım. Art Shift adı altında. Ceren Bulut, Merve Ünsal Didem Erbaş da burada hı hı. yer aldılar. Hı. Ve Vehbi Koca da İngiltere'de yaşayan aslında bir Türkiye'den sanatçı, fotoğraf sanatçısı. Fotoğraf Biennali'nden belki ismini duymuş olanlarınızda vardır. Hı hı. O da bir şekilde aslında projenin dahili ama bireysel dahili oldu. Ve onun işlerini de görmek mümkündü. Onun da çok ilginç fotoğrafları var. İsmail Saray'ın ilgisi galiba. İlginçti öyle mi? E, şu anlamda ilginçti. İlk gün açılış günü geldi ve bütün tabii ki bütün fuarı geldi ve sonra bir şekilde bizimle daha yakından konuşup ilişki kurdu. Çok uzun zamandır en azından benim deneyimlemediğim bir şeydi. Sanat piyasasında birisi gelir işlerinizi görür ve çoğunlukla gider ya insanlar. Hı hı. Özellikle deneyimi büyük olan hem yaşından hem de geçirdiği bütün hayat deneyimlerinden dolayı söylüyorum... Böyle insanlarla karşılaştığınız zaman bir kere daha dönüp işlerinize bakması ve sadece iş üzerinden konuşması çok kıymetli geldi. Çünkü hmm. ilk açılış gününde ilk gün konuştuk sonra ertesi gün tekrar gelip tekrar düşündüğü şeylerden bahsedip bunların e, sanatçılara hangi kabıları açabileceğinden bahsetmesi çok kıymetliydi. Evet yani tecrübesi bir yana şeyde olabilir mi? Tecrübesini bir yana koyarak daha doğrusu göçebelik mevzusuyla hayatında direk kesinlikle alakası vardır tabii ki sizin konseptiniz olan. Evet yani onun kendi geçmişine baktığımız zaman da İstanbul'da hatta Samsun'da Türkiye'de tutunmak, tutunamamak ve burada gerçekten çok büyük çaba sarf etmek, sonra İngiltere'de, İngiltere'den buraya yine uzanmaya çalışması çok ciddi baskın kesinlikle çok baskın. Biz de maalesef aslında açık dergi olarak söyleyeceğim. Kaçırmıştık onu. İstanbul'da yakalayamamıştık. O anlamda yine da... Gene kaçırdık falan. Gene <gülüyor> yani kaçırdık değil aslında. Çünkü orada çok da dergi için konuşulabilecek bir ortam da yoktu. Hı -hı. O kadar gerçekten samimiydi ki böyle aslında dergiye bir söyleşi çıkarmaya çalışıyor olmak ruh halinde de çok fazla giremedim. Hı hı. Çünkü gerçekten mesele üstüne, dünya üzerine, sanat üzerine çok derin ve çok etkili konuşmalar yaptı hepimizle. O yüzden en güzel şey sanırım İsmail Saray ile tanışmış olmak da orada. İşler vesilesiyle tabii ki. Evet. Peki bahsetmeyecek misin işlerden? İşlerden mi? <gülüyor> Bahsetmeyeyim aslında ya. Yani çok sadece belki şey söyleyebilirim. Ben de mobilite üzerinden biraz düşünüp ne yapabilirim diye kendi içimden bir şeyler çıkarmaya çalıştım ve taşınamayan malların daha çok ama bunu tabii ki bu gayrimenkul olarak değil insanın kendi içinde taşıyamadığı e, duygusal meselelerini biraz işlemeye çalıştım. Bir de bir müzik üzerinden yola çıktım. Daha önce İspanya'da yaşadığım dönemde Valencia'nın müziğiyle de çok fazla ilgiliydim. Oradan bir madrigal üzerine bir iş yaptım diyeyim. Peki, peki. O madde göre şimdi kulak veririz. Ee, ama şey, son Londra hakkında ne söylersin? Londra izlerimin genel, genelde ne oluyor? Kapital bir değerlendirme yaparsan. Biz burada sanat piyasası diyeceğim şeyin... E, ...bazen buradan ibaret olduğunu düşünüyoruz ama aslında çok daha büyük bir çerçeve. Ve işte Paris, Londra, New York'tu. Şimdi İstanbul'un da bunun içine girdiğine dair... Bir sürü yazı ve bir sürü düşünce var. Hatta İstanbul Art Bubble yazısı vardı geçen birkaç sene, sene önce de karşımıza çıkan. Daha büyük düşünmek lazım galiba. Yani, büyük derken? E, bubble için olduğu için mi söylüyorsun? Hı -hı. <gülüyor> Daha büyük düşünmek lazım derken bazen insan çok fazla içine kapanıyor ve aslında olanları sadece etrafında olanlarmış gibi düşünüyor. O Hı -hı. yüzden fiziki olarak orada olmasa da insan aslında orada ne olduğunu bilmeli diye düşünüyorum. En fazla bu kaldı bende. Evet. Mesela Londra'da ne olduğunu da düşünmek, olasılık dahilini almak gibi bir şey. Evet, çünkü bahsedeyim. ortak bir ak akıl var ve bu akılla herkes bir şeyler üretiyor gerçekten. Senin burada ürettiğin şeyi belki e, oradaki birisi benzeri bir biçimde üretiyor ve bunu bilmek lazım diye düşünüyorum. Evet, peki var mı ekleyeceğin bilmiyorum. Bu Ruşen'e bir daha selam edelim. Teşekkürlerimizi iletmiş olalım, evet. Evet, bu Artrooms organizasyondan ötürü... Hı hı. Şimdi bir ritürnel miydi dinleyeceğimizi? Madrigal. Madrigal. Conque la Büyük Valencia kitabından, onun içindeki dört madrigalden ilki kısmı ve bir kadının temizlenme ritüelini anlatıyor. Aslında ruhani temizlenme ritüelini anlatıyor. Thank mm -hmm. you.